Rabbim hepimize sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini ve sevdiği insanların sevgisini versin fakir Geçen hafta istemiş olduğumuz sohbet ifsat ve ıslah üzerineydi. Ve hatırlayacaksanız Bakara Suresinin 11 ve 12. ayetlerinden sohbetimize başlamıştım. Neydi ayet-i Onlara yeryüzünde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 saatimiz doldu, bıraktık. Bugüne devam edeceğimizi söyledik. Ve fesat kelimesinin Allah Azze ve Celle'nin hoşlanmadığı haneden olduğunu zikrettik. Bugün ise buna devam ediyoruz. Fesatın görüntüsü ilk etapta tuğyan olarak karşımıza çıkar kardeşlerim. Tuğyanın ne olduğunu bilir misiniz?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 Ve fesat ve bozgunculukta birbirini tamamlayan bir özelliği gündeme getirir Tuğya'nın. Evet. Dedik ki sohbetin başında onlar yeryüzünü ifrar ettikleri halde nedir? Biz evet. bozgunculuk yapmayız ki. Evet. Şimdi kendileri, kendileri bozgunculuk yaptığı halde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 tesettir ve bozguncu damgasını vururlar ve halkına Musa'nın aleyhine kışkırttılar. Musa'yı ve milletini yer yüzünde bozguncukluk yapsınlar, şimdi ilahlarımdan baş başa bıraksınlar diye mi koy veriyorsun dediler. Araf 120'e git Kralın bana izin verin de Musa'yı öldüreyim, o Rabbin'e yalvara dursun Onun sizin dinizi değiştireceğinden.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 Dinde e, fitne çıkarmakla, yer üzerinde fesat çıkarmakla ve insanların asla bağlık bağlarını kesmekle pişmanmış. Peki dinimizde kardeşlerim, diğer dersleri şöyle hatırlayacak olursanız, onlar anaları babaları bile olsa, onlara sevgi beslediğini ne yapamazsın, göremezsin diye kim bunu? Bir Müslüman.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 Kilavu ne yaptı kardeşler? Doğan erkek çocuklarını öldürdü. Mü? Sonra kadınları ön plana çıkardı. Hangi topluluk kadınları ön plana çıkarırsa sahibi yaparsa ne olur diyor? O toplum İslam iflah olmaz diyor. Olur mu? Soruyorsun. Olur mu? Olmaz. Ve Kilavu ne yaptı?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 sınırıya ve zulme dayanan kendi bölücülüklerini unutturmak istemektedirler. Bugün Hindistan'daki bu kast sistemi var. Bilir misiniz? Falk böyle sınıf sınıfdır kardeşler. Bir sınıf öbür sınıftan ne kız alabilir ne onunla böyle eşit olabilir ya da aynı yerde bulunabilir biliyor musunuz? Halbuki Allah'ın yarattığı fitrak üzerindedir. Şu sen de temiz olmasını istersin ben de temiz olmasını isterim, öyle değil mi? Ama maalesef öbürü daha temizse, öbürü temizse yapamaz, koklayamaz. Birincisi insanları bölme, siravun sistemlerinden. Yine insanlara sesat bilim yoluyla da girmiş kardeşler. Belki de siravumuzun buhranlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Hep bilime karıştırılan yalanlar, İnsan itikadını, yaşayışını çatdıran en büyük nifak olmuş. Allah Adem'i neden yarattı kardeşler? <gülüyor> Topraktan değil mi? Çamlardan. Anası babası var mı? <gülüyor> Yok. Havayı neden yarattı? <gülüyor> Adem'in evi etkinlendiği. İsa Aleyhisselam'ı babasız Allah'ın cibirliği göndererek üflediği ruhtan. Ve bizi de belli bir sebebe dayandırarak. Peki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 bir şeyler giymiş sonra olmuş maymuş. Ondan sonra belli evrelerden sonra insan. Yani bilimin inkar edebileceği, yalanlarını katarak şu insanlığa öğrettiğine bakın. Çizgi filmlerle, kitaplarla veya hepimiz okulda okuldunuz. Hiç insanlık tarihi olarak Kur'an tarihini insanlar anlattılar mı? Hep var işte.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 Buldum, buldum, buldum. Ne? Suyu kaldırma gücü varmış. Zaten o güç orada. Sen yeni keşfetmişsin etmişsin salak herif. İşte Asimet kanunu diye tarihe geçer. Ama Allah'ın koyduğu o kanunu, yani koyucu ne yapılmaz? Hiç hatırlanmaz. Ve dünya meselesinde dünyanın hareketlerini bize nasıl öğrettiler? Bir gemi gidiyor, gidiyor, gidiyor. En son neyini görüyorsunuz? dumanını. Bu da neyi gösteriyor? Dünyanın güya yuvarlak. Bilim hep şey değerli Altıgen olduğunu, yuvarlak olmadığını bugün bildikleri halde, uydular var birçok şeyler anlatabiliyorlar mı? Anlatsalar Kur'an tarihi çıkacak. Kur'an'ın bir Kitap olduğu ne yapacak? Gündeme gelecek. Bilim yoluyla insanlar ne yapıldı? Cahilleştirildi.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 Allah'ım hamdolsun, Allah öyle güzel eşsiz mükemmel nizam yaratmış ki oraya koyduğu kara delik gökteki fezadaki ne kadar pislik şey varsa oradan emerek büyütemiştir. Yani bir top temelik içinde. Yani o kadar mükemmelmiş. Düşünebiliyor musun? Daha dün ne dediler buna? Aynı bilimle. Bugünse delille Kur'an'dan gidince hepsi ne yaptılar? Hayran kaldılar. Aynı kafirlerden bir tanesi var. Arif görüştüydünüz mu? Neye bakarsan bakayım diyor. Neyi incelersem inceleyeyim Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya beni zorluyor. Kafir'i söyledim diyor musunuz? Evet diyor. Yağmuru Allah yağdırır. Ama nereye ne kadar kaç damla ineceğini bilmez diyor. Bak burada atıyor besin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 Haşa! Ne demek istiyorlar? Türkçeleştirebiliyor musunuz? Yani, yani. Evet. Eskiden güzel şeyler vardı. Kur'an dillerinde belki okumuşsunuzdur. İşte Filosof'un birisi geliyor kafada fotel derler. Niye fotel diyorlar bilmiyorum. İşte geliyor Ebu Hanife'ye sen diyormuşsun ki insan topraktan yaratıldı. Eee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 Demek ki doğru olmayan bir değeri doğru diye kabul edersen üzerine de gelindiğinde insan fıtratı bozulduğu yerden ne yapar? Rahatsızlık ya. Yani. İşte insanların fıtratları öyle bir bozulmuş ki doğruyu algılayacak güçleri kalmamış. Biz fıtrata seslenmeliyiz kardeşlerim. Bozulan noktadan girmediğimiz müddetçe fesadı engellememiz mümkün değil. Evet.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 Bırakın kapalı kapıları ardını bugün resmi olarak nikahlanabiliyorlar. Nasıl? tarih sahibi olabiliyorlar biliyor musunuz? Ve bugün bizim yaşamış olduğumuz şu topraklarda üniversitelerde kay kuruldu. Kay ne olduğunu biliyor musunuz? Yani erkek erkeğe cinsi münasebet yapanlar diye yazmıyorlar. İsmini değiştiriyorlar. Güzel hale getiriyorlar.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 Dikkat etmezsek e biz çıkıp da topluma nasıl gelin hayra uyup, hayra davet edelim, fesattan uğraşalım. Gücümüz olur mu kardeşler? Körüyor musunuz ya? Ahlak yoluyla yapılan fesat hakikaten çok çok ileri durumda. Bakın şimdi bir kadın erkek ilişkisini ele alalım Bir kadın ve bir erkek kapalı kapılar ardında kalmasın diyor mu dinimiz? Bugün çalışma ortamlarından tut veyahut ehliyet alan kardeşlerim, bayan kardeşlerimden tut. Ayşe'nin bu karşıydı, maaşıcı diye almayın bunu. Bir kaza yaptınız. Ne yapacaksınız? Hı? Ararsınız. Hap çekmiyor. Bunları bir düşün. Karşı değilim ha. Clinton'un dediğini demiyorum ben kafir birinin. Muhammed bugün yaşasaydı kadınların hepsine ehliyet verirdi. Araba kullanmalarına müsaade ederdir. Tabi. Allah Resulü yaşasaydı sen o ağzıma Sen konuşamazdın. Bu bizim utancımız. Bir kafir çünkü çok rahat konuşuyor. Çünkü peygamber yok karşısında da ondan. Peygamberin ashabı da yok. Değil mi? Rahat konuşuyorlar. Bugün ahlak çok yönlü olarak bulunmuş. Kardeş dahi olsalar, bir yatakta yatsalar, aralarında engel olmadan bir örtünün altında yatmayı ne yapıyor? Ne Dinimize saklıyor. İlla bir suç mu isteyecekler? Hayır. Şeytanın yolu kapatılıyor. Bir kadın erkekle konuşacak, yabancı. Normal konuşacak. Karşıdakiyle konuşurken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 koku sürünemez allanıp pullanıp kapının önüne ne yapamaz çıkamaz çıkarsa evine vardın da aynı zina etmiş gibi bakın dinimiz bunları ne yapıyor ne için söylediğimiz dinimiz bunları kardeşler yani dinimiz yaşaklar dinim Allah aşkına seni koruyor beni koruyor bunlara uyulmadığı zaman ne yapılıyor Ahlaksızlık dinleme geliyor, fıtrat korunmuyor, neşil korunmuyor ve tamamen fesat yeryüzüne ne yapıyor? Yayılıyor. Bakın şimdi belasına bakın. Sen burada otur, tevhidi anlat, hakkı anlat. Hani geçen sohbetlerde zikrettiğim bir şey var, hatırlıyor musun? Kağıt nasıl? Ben de. Şunların hepsi şimdi günahlar olarak helalim. Biz televizyonda erkeği izlediniz. Tadını izlediniz, içkiyi izlediniz, sigara içeni izlediniz, gribet edemeyi dinlediniz. Birçok günahlar düşünün. Ahlaksızlık bir şey gördünüz, yatak sahne izlediniz, hiç daha olmadınız, kapatmadınız olan. Hepsi bir günah. Yani bu yönlemeni aldım Ben size anlattığımda bunlar size perde olmaz mı? Şöyle bir kalbe sahip olsanız anlatılan her şeyi ne yapar? Neyse de önde engel yok.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 O hareket doğru gözüküyor. Islah edici olan salih insanlar ne hale geliyor? He? Kalbi bozulan, perdeli olan, günaha meyilli olan hakkı takdir edemez kardeşler. Allah aşkına kalbden temiz değil. Bu da ahlak yoluyla sesat ki en önemli, hepsi önemli. Bu da insanda insanlığı ne yapmıyor? Bırakmıyor. Evet.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 haram kıldığı gibi israfı da nedir? Şeytanın kardeşliği olarak eder. Fesatçılar ise israf ve tüketim hızlanmasını ne yapar her zaman tetikler. Bakın Müslüman olduğu halde hayra cimri kendine israf eden ne kadar çok Müslüman var, değil mi? Bu hayra mı sebep olup geldim?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 Bir gün kıtlık zamanı sahabenin birisi Allah için yemeğe davet ediyor. Aleyhissalatü Vesselam da e, bekle Enes'i gönderiyor. Birçok Müslümanları bölük bölük çağırıyor. Bu arada birisi asla dayanamada sofraya saldırıyor. Aleyhissalatü Vesselam o esnada bir ses duyuyor. Şu oburun diyor yemek tabağına saldırdığı gibi. Bakın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 Kendinden korkmak, dünyayı sevmek. Nedir? Dünyayı sevmek, Hı. ölümden hoşlanmamak. Ölümü seviyor musunuz kardeşler? Allah Resulü'nün Resulü Resulü devamlı yaptığı dualardan bir tanesi. Hepinizin bildiği bir dua ama ben yine de öğreteyim. Allah'ım bana ölümü sevdir.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 şu ayaklar Allah'ın huzurunda ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Birer tanesini sayın bak. Ömür, Bilim. Gençlik. Nerede yıkık? Aşk'ta mı? Meşkte mi? Sağda mı? Solda mı? Maşta mı? avarelikten mi? Saçı başı düzeltmekte mi? Bilim. Sağlık neredeydi? ayrı. ilim, Ne öğrendin? Ne yaptın? Anlattın mı? Anlatmadın mı? Mal. Nasıl evet. kazandın? Nasıl harcadın? Cibrilik mi yaptın? Savurganlık mı yaptın? Bakın bunların hesabı verilmeden ne yapılmayacak? Ayak ayrılmayacak. Öyleyse bu fesada bizim ne yapmamamız uyummamız lazım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 Biz diyor duvara halı giydiren ele gelip oturmayız. Peygamber'in zamanında bu yoktu diyor. nasıl? Emre'l-Mü'minin Ömer bir gün Ebu Ubeyde dedin Cerrah'a misafir olmak istiyor. Okudunuz mu bu kıssaları? Ebu de bin Cerrah hayırdır diyor Emre'l-Mü'minin yoksa sen koca karalar gibi diyor, gözünü mi sıkacak? Yani ağlamak mı istiyor? Ken ama cilisindir ben evine davet etmiş Neticede zorman evine davet ettiriyor Ömer'in kendi dilinden bakın taşvir edeyim evine vardığımda diyor bir film dahi yoktu diyor beni diyor oturtacak bir şed yoktu sadece kendisinin oturduğu terpişten topraktan bir şedir yapmış ayaklarını da şöyle koyacak önüne bir şedir yapmış Beni oraya duy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 Düşünün, Allah'ın indirdiğiyle hükmetli <gülüyor> ve bu yüzden de fasık, zalim veya kafir olan bir zulmün her alanda karşımıza çıkmasına nasıl razı oluyoruz? <gülüyor> ve onlarca fesadın kaynağı olan bu mücadelede bizim bu türlü pisliklere hiçbir zaman bulaşmamamız gerekmez mi? Ama maalesef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 Bakın fesadı görüyor musunuz? Babayla oğlu birbirine düşürmüyor mu? Düşürüyor. Bir seçim zamanı geldiğinde herkes belki birbirine düşüyor. Yani huzurlu yaşanılan bir apartmanda ben memak tarafında oturuyorum hepiniz biliyorsunuz. Tam o köprünün yol ayrımında bir apartman var kardeşler. Seçim bölgesi yani seçim zamanı balkonun birinde bir partinin kocaman. Her ana içinde bir başkasının kocaman. Her ana hafta bir başkasından kocaman. Yani hep değişik. Hep de ayrı ayrı uç. Lan dedim bunlar birbirine girer ama hayırlısı. Seçimin son iki gün falan kaldı. Bak dedim hep evki arabası bekliyor orada. Dolmuştan her geç günde. Her gün birbirlerine giriyorlarmış. Daha önce bu adamlar der ki çok iyi ne yapıyorlardı? anlaşıyorlar. Peki ayran ne? Sevap günah mı? Hak mı, Hak mı batıl mı? Hak mı? Hiç uğruna birbirlerini ne yapabiliyorlar? Ne Demek ki politikanın da Müslümanlara neymiş çok büyük bir fesadı var? Yine kardeşlerim fikir yoluyla yayılan fesat. Bu da biraz geriden alayım. Asrı saadetler sonra Hristiyanların, Yahudilerin kitapları felşefe düşünür yazar dedikleri kelamcıların kitapları tercüme edilerek Arapçaya sokuldu. Ve bu kitapların Arapçaya sokulmasıyla temiz dimalar, beyinler ne yaptı? Kirlenmeye başladı. Allah inancını, peygamber inancını, din inancını, kitap inancını, vahiy inancını ne yaptı? Tamamen bozdu.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 Evet, Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Fikir yoluyla teşahid burada da okuyacağımız kitaplara, kafanıza yazacağınız ölçülere çok çok dikkat edin. Şahadeler bir şeyle karşılaştıklarında, anlamadıklarında ne yapıyorlardı? Allah ve Onun Resul en iyi bilendir. Bizim de ahlakımız bu olacak kardeşlerim. Evet. Teknoloji yoluyla yapılan kısapsın. Evet. Evet. Belki beni suçluyacaksınız ama ben teknolojiye karşı değilim. Evet. Teknolojiyi de kullanmayı seven birisiyim. Ama evet. maalesef evet. teknoloji Müslümanları bozdu mu? Evet. Bugün bir telefon hayran mı kullanıyorsunuz? Evet. Aile yapışını telefon bozdu kardeşler biliyor musunuz? Evet. Eve giderken bir evli bir kadının veya bekar bir kızın Eve giderken değiştirdiği hatları hiç görüyor musunuz? Evde ailesiyle başka bir hat, bunda başka hatları var. O başka hatlar ne hatları karıştırıyorlar? Sonra yine istatistiklere bakın. Sadece yaşamış olduğumuz şu topraklarda sosyal ağlar dediğimiz Facebook'tur, Twitter midir, Medya'dır, MSN'dir veyahut diğer chat odaları Birçok ailenin boşanma sebepleri biliyor musunuz? Hı. Teknoloji Müslümanları ne yaptı? Oldu. Düşünün şimdi kapalı kapılar ardında yabancı bir kadınla yabancı bir erkek görüşemiyorsa internette karşılıklı nasıl konuşabiliyorlar? Ha kardeşler? Caiz mi bu? He? Hı. Dikkat etmek gerek.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 Yaşanılan düzen kardeşlerim. Tüm kural, kurumca ve kuruluşlarıyla doğurgan bir fesat türü. Mesela yaşamış olduğumuz toplumda içki helal mı haram mı? He? Peki, sarhoşlar araba sürdüğünde ne yapıyorlar? Nasıl kesiyor. Gayra Zina haram mı? Vergisini vermezsen adam. Öyle hale gelmiş. Fesadın kaynağı neresiymiş? <gülüyor> Yasandan düzen. Öyleyse bizim önce dinden lazım olmamış gerekir. Demek ki yani burada bu tür maddelere girerek fesadın ne kadar büyük bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor. Allah aşkına bunun suğuna varım Ve kendimize öyle bir çekil düzen verin ki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 Hepsi burada. Buna da ne diyorduk? İksak dedik. Evet. Demek ki her şey neyle biliniyor? Züttü biliniyor. Ve fesatın zıttı olan şalah müminlerin en belirgin vasfı ve peygamberlerin de bize öğrettiği silahatı. Bakın ayette ifade edilen Yusuf Aleyhisselam'ın duasına benim canımı Müslüman olarak al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 Gören bizde Allah'a hatırlasın, başka bir şey hatırlamasın. Ve peygamberlerin dualarına baktığımızda her zaman fesatçının şerinden sana sığınırım, kötü insanın hareketinden sana sığınırım, düşmanımın galip gelmesinden, onun bana gülmesinden sana sığınırım diye hep duaları var mı? Var. Demek ki fesat her zaman olacak kardeşler. Fesat yurtları de her zaman kaos'tur, mutsuzluktur, tarbaşdır. İnsandaki ilk huzur her zaman ne yapar? Bozar. Bakın fesat ruhu insana hiçbir zaman kendisiyle bile barışık halde değil. Ama ıslah eden, salahçı insanlara bakın, hep huzur içindedir. Hep hoşgörü içindedir. Hep Allah'a havale eder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 Onlar yeryüzünü ifsad ettikleri halde ne diyecekler? Evet. Demek ıslah adıyla ifsadı, barışçılık iddiasıyla gerçek barışseverliği ayıracak ölçüyü Kur'an'dan anlamamız gerekir. Allah'ın Kur'an'dan istediği gibi iman, ahirete yakinen inanmak, salih amel işleme, insanların iyiliği için çalışmadır kardeşlerim.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 ekini ve nesilleri helak etmeye koşar. Allah ise fesad-ı Evet. Bu da Batara 204 ve 205'de. Fesadçılara verilen cezaya gelince kardeşlerim ayeti kerimede Allah kimin muhlis düzelten kimin de mürşif bozgunca olduğunu bilirtiyor. Batara 220'de. Allah fesadı sevmez diyor. 205'te. Ve Allah ahdini bozanlara, bağlarını gözetmeyenlere, fesat çıkaranlara lanet eder. Yardım ve inayetini keser diyor. Zat 25'te. Hüsrana, zarara uğrayansa ıslah işte fesatçılar diyor. Bakara 27'de. Ve geçen hafta sohbetli de istediğim ayette ee, Hacer-ül taşından örnek verdim. Dünyaya indiğinde nasıldı? Pembeğiz. Pembeğiz. Yeryüzü nasıldı? Pertemiz, inci gibi. Şırf insanların işlemiş olduğu günahtan ne oldu? Pembeğiz. Ve pek çok toplum kendi çıkarları yüzünden hep dünyayı atmıştır, yapmıştır? Bela görmüşlerdir. Helak olmuşlardır. Bakın Allah Araf suresinde Peş peşe, şemud, Medyen, Sodom halklarının bozgunculuklarından dolayı onlarını ne yaptığını felak ettiğini söylüyor. Yine İsrailoğulları yaptıkları fesat yüzünden dünyada ne yaptı? Felaketlerle karşı karşıya yapardılar. Allah fesadı ne yapmıyor? Sevmiyor. Ve bir de hadislerden örnek verelim bir topluluk iman ettiğini söyleyip Medine'ye geliyor. Daha sızlanıyorlar. Al-i Şelak'ı da ne yapıyor? Onları e, zekat develerinin olduğu yere götürüyor. Sütünden için karnınızı doyurun, devenin sütünden için sıfa bulun diyor, diyor Onlar ne yapıyorlar? İyileştikten sonra çobanın gözünü uyuyorlar, ellerini ayaklarını kesiyorlar, zekat develerini alıp diyorlar. Bozgunculuk yapıyorlar mı? Allah Resulü'nün, resulü onları yakalayınca ne yapıyor? Söz yapıyor. Gözlerine mil çektiriyor. Ellerini, ayaklarını kesip oraya ne yapıyor? Bırakıyor. Ceza da cezanın nelerinden. Söz getiren, katade dediğimiz, laf getirip götüren cennetin ne yapmayacak? Kokusunu dağıtmayacak. Onun için yapılan ifsat, sesat hiçbir zaman insanı hayal, e, hayır ne yapmıyor kardeşler? Yetirmiyor. Öyleyse Allah hepimize hayır versin. Bize düşen Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi fitne yeryüzünden kalkana kadar terzen, çok yetin ne yapma? Mücadele etme. Allah mücadele eden kıllardan eylesin hak ve hak bilip yaşamayı bağıtını bağıtını bilip ondan uzak kalmayı maaş edersin. Bilerek veya bilmiyoruz hükmeye düşen kardeşlerimizi de Allah şah etsin. Onlara hayrı göstersin. Nice hayırlar istemeyi onlara da nasip etsin. Müslüman olmanın güzelliğini lecdetini tatmayı Rabbim onlara da nasip etsin. Allah kafirlerin üç kere de Yükselmenler falan. Anne ki Allahumma, bedeh bize, etteden meyilah illa emte'ı tadır ki, etkildir. Ben ve